Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve alaibetül ve selamı ala sığıdına ve nabiına ve şefiğine Muhammed. Ve ala aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw hasbiyallah la ilaha illa hu Alleye towkalt ve O Rabbu al-gerşi al-azim. Cudak Allah al-azim. Ve Allah Ressulü Allah Ana Sıyidu Vlade Adam Vla Fakr. Cudak Ressulü Allah ﷻ, Fi Maqal, Vna Tqa Habibullah Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini biliyorsunuz Gar-ı Hira'da bıraktık. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz Peygamber-i Zişan Efendimiz'e Gar-ı Hira'da geldiler ve kendisine Kur'an-ı Hakim'in Beş ayetini getirdiler. Esa yudh billah. İkra. Bismillahi Lladi khalq. Khalq al min ala. İkra. Vrabbak al akramu Lladi allem bil kalem. Allem al insan ma lem yalem.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 وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي bil kalem عَلَّمَ الْاِنْسَانَ ma لَمْ يَعْلَمْ O Rabbi'in, Ekrem olan rabbin adıyla oku ya Muhammed Cenab-ı tekrarlıyor teyit var, teyit var, teşdid var muhterem Müslümanlar evet. Muhterem Müminler Peygamberi Zişan Efendimiz oku emrini alıp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 müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi üç defa tekrar sıktığı Peygamber Efendimiz kendine geldi Cibril ile karşı karşıyalar kalbinde ünsiyet meydana geldi tabi muhterem Müslümanlar aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var ama ne nükte yüce Rabbim evet Mevlana'mızın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 Peygamber Efendimiz mağara Hıra'dan inerken Şeyh Galip merhuma bir orayı verelim geçelim isterseniz. Osmanlı şairi Şeyh Galip merhumu ne diyor. Hutben okunur mimberi iklimi bakada. Bak bak mümin kardeşim Şeyh Galip ne diyor bak. Hutben okunur minberi iklimi bakada. Hükmün tutulur muhtemeyi ruzi cezada. Gülban ki gudumum çalınır arş-ı hudada, esmai şerifin anılır arzu samada, sen Ahmed'i i Muhammed'sin efendim, haktan bize devleti sermesin efendim diyor. Evet o kainatın efendisi olduğu gibi bizim de nebiyizli şanımız, Seyidimiz ve efendimizdir, ya Rabbi onun sevgisiyle gönüllerimize hayat ver diyoruz.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 Eğer melekse kaçar, çekilir. Yok eğer bunun dışında bir tecelli ise, bir zuhuratse anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice validemiz saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail aleyhisselam verdiler Ya Resulallah ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu alem, Allah dostu, vahiy emini Cenabı Cibril olsa gerek ben Verakaya amcезademe gidiyorum diyor Verakaya yerine gidiyor ve soruyor Muhammedimizde bugün böyle bir şeyler olmuş ne dersin ey amcезadem diye mütevessül mülâkar Verakatübnü Nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu Ya Hatice Ya Hatice seni müjdeliyorum Allah'ın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 Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine Verekatübnü Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabi. Muhterem müminler Cenab-ı Cibril tekrar gelerek esta'inzü billah Ya eyyuhel müddessir kum feendir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fe tahhir ila ahiril ayat Cenab-ı Cibril, Allahu u Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sureyi i Müddessir'in ilk ayetini getiriyor. Ey ridasına bürünen, Risalet cübbesine bürünen Nebi Zişan'ın Muhammed'in! Kalk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbini büyükle tekbir eyle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 en sağlam hadislerden biridir, hadisi kutsi. Ve izleti ve celali, la ajmu'u'la abdi kovfin ve la emnain. İsa kafini fi dünyâ, ama intuhu yamal Ve İsa emnini fi dünyâ, axhftuhu yamal-kiyama. Alimlerin yüce rabbi böyle buyuruyor. İzlim ve celalime, yani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 kan hararetiyle daima çiziden çıkmaları muhtemeldir. Onun için gençler diye sesleniyorum. Kalbinizde Allah korkusu mayalanmalı. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin bu gelişini Kur'an-ı Kerim şimdi Gar-ı Hira'dan indi. Hatice validemizin evinde Cibril tekrar geldi. Estağfirullah. Ya eyühel müddessir, kum fe'andır ve rabbuke fekebir dedi. Peygamberimiz Şefefemiz doğruldular, doğruldular. Risalet abasını üzerine aldılar. Ayi cellede ve enzir eşiratel akrabin. Yakın akrabanı inzar ve onları irşatla işe başla Muhammedim. Peygamberimiz Şefefemiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladığı muhterem Safa Tepesi üzerinde topladığı orada herkes vardı. Amcaları Cenab-ı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talip'ler, Ebu Lehepler ve bugün ve bütün kavmi Kureyş'in uluları ordalardı.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 Mekke'yi mükerremeye girecek tedbir alın desem bana inanır mısınız dedi. Hepsi birden ile gül böyle dediler. Ya Muhammed biz sana çocukluğundan beri Muhammed'ül emin dedik. Ya. Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz? Peygamber Efendimizin yetişişinden daha çocukluğundan bütün Mekke ahalisi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 ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlü muhterem Müslümanlar bir de Peygamberi Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe'yi muazzama tamir edildi Hacerül Esvet Esved yerine konacak Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında 4 büyük kabile ihtilaf ettiler o diyor bu şeref bizim o diyor bu şeref bizim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 İlk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yedi yaşında. Yedi yaşında muhterem Müslümanlar. Bütün kabile reisi olan ileri gelenler, mekani ileri gelenleri Muhammed'ül emin. emin geldi, onun hükmüne razıyız dediler. Gelince pe. Hatta burada şunu da söyleyeyim muhterem Müslümanlar.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 Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Evet iş böyle başladı Muhterem Müslümanlar Hacerul Esved'in konma yaşı Biraz daha büyük tabi Peygamber Efendimiz Geldiler buyurdular ki Bir kabuk bezi serin Serdiler Hacerül Esved'i üzerine Koyun koydular Dört kabilenin reisi Bu çadır bezinin kabuk bezinin Dört ucundan dutsunlar Dört kabile reisi çadır bezinin dört ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar. Tam hacerül konacağı yere kadar dört kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumağı elleriyle Hacerü'l-Esved'i şöyle yerine yerleştiriyor verdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Ya ya muhterem mislimanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve gelişi böyle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 ve üzerlerinde bembeyaz elbiseler giymişler. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çocukların arasında alıp hemen şöyle hiç incitmeden yatırıverdiler. Yatırıverdiler şairların üzerine. O sağda duran zat, heybetli zat, mübarek parmağıyla şöyle bir çizdi. Peygamberi Zişan Efendimiz'in sadrini açtı. İçinden kalbi Muhammedi'yi çıkardı. Şak şakır şakır yıkadılar. Sonra da kalbin bir tarafından birazcık bir kan pıhtısı, birazcık bir kan pıhtısı çıkarıp şöyle dikelere atı verdi. O zatın biri Cebrail, diğeri Mikail Aleyhisselam idi. Muhterem Müslümanlar, bu tabii İslam peygamberine yapılan ilk ameliyat, ilk operasyon, ruhani operasyondu. Sonradan peygamber Efendimize soruldu. Ya Allah, o uyuşuk kan pıhtısı ki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 zemzemi şerifle kıcır kıcır kalbi Muhammediyesi yıkanıyor sonra elim ve hikmet dolduruluyor elim ve hikmet dolduruluyor kalbi Muhammedi'ye daha çocukluğundan sadri kapatılıyor Cenab-ı Cibril cebaillik parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline olur mu <gülüyor> Müslümanlar Olur mu? Hey hey Alemlerin yüce Yaratanı isteyince Daha neler oldu ve neler Bu ameliyat Bir de karı hira'da oldu Bu ameliyat Peygamber Efendimiz'de Üçüncü defa Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar Hatırınızda kalsın Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Benisat kabilesinde Bir ameliyat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 Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Kelimullah'tır. Molla Camii'nin Esrar diye bir risale müraciyesi Miraciyesi var. İzmirli Abdülkadir Efendi diye bir zat o Mulla Camii'nin Risalesine şer yapmış. Orada görmüştüm seneler evvel muhterem Cenab-ı Musa Aleyhisselam Kelimullah olarak Cenab-ı Hak kendisine böyle buyuruyorlardı. Esra'yı billah. فَخْلَعْ نَعْلَيْكِ bil بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ ''Ya Musa, ayağından nâleynini çıkar, sen mukaddes tuva vadisindesin. Zat-ı vahiy telakki etmeye geldin.'' Hz. Musa Aleyhisselam hitab-ı izzet böyle. Ama Peygamber Efendimiz'e miras gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor Habibim nâleyninle gel ayağın tozuyla arşım şereflensin diyor biz bu peygamberi zişanın ümmetiyiz biz bu zatı akdese biz bu mübarek insana bezmi eleste aşık olmuşuz nuru muhammedinin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 onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver. Amin. Evet muhterem Müslümanlar, evladımızla, <gülüyor> ailemizle, kardeşlerimiz ve komşularımızla, 60 milyonun üzerinde vatan evladıyla, 1,5 milyarla Hazreti Muhammed'in yolundayız. Ve bahtımız açılıyor muhterem emirler, aziz kardeşlerim.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 öyleyse ben Allah'ın resulüyüm dedi. Öyleyse madem ki bana Muhammedül Emin dediniz ben Allah'ın resulüyüm. Evet. Nazil olan ayatı ilahiyi kaldırarak elimde Kur'an ayetleri en açık mucizemdir. Sizi vahdaniyete davet ediyorum, imana davet ediyorum.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 Laat ne olacak, menaat ne olacak, uzza ne olacak, hubel ne olacak, şira ne olacak? Muhterem Müslümanlar putlarını gözlerinin önlerine getirerek kaşlarının arasına koyup amcası başta Ebu Leheb, ya, Yazıklar olsun sana ya Muhammed yeğenim olarak bizi buna mı çağırdın demek dedi. Ve muhterem Müslümanlar mesele böyle başladı.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 bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa şair Alülvi abi öyle diyor bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa <gülüyor> evet muhterem müminler ya ne söylesek aczimizin ifadesi onu Allah methetmiştir ya ya, ya. Osmanlı şairi Itri ne diyor bakınız muhterem Müslümanlar hani ne söylersek acizimizin ifadesi dedim de Osmanlı şairi Mustafa Itri efendi şöyle diyor bakınız gazel devam ediyor edip geliyor da el benim damen senin ey rahmetellil alemin şahretim usyan benim sen afile meşhursun ya Peygamber Efendimiz'e böyle böyle itica ediyor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 sen bendeni sevde, de nail ihsan olayım ya Allah diyor. <gülüyor> muhterem Müslümanlar huzurundayız ve israr ediyoruz. Bizi lütfedip kabul buyursun diye inşallah o teala. Şöyle bir hadise oldu muhterem müminler. Büyüklerden, ulemadan biri naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlerinin i Muhammedisi kıble taraf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 ve şu dörtlüğü okudu, şu kutayı okudu. Ya hayramen düfinet fittür bi ağzı muhu, bazı kitaplarda fil arzu ağzı da var. Meşhur olan böyle. Ya hayramen düfinet fittür bi ağzı muhu, fatabmen tibihin alqa'u alakmu. نَفْسِيَ الْفِدَاءُ لِي قَبْرٍ اَنْ تَسَاكِنُهُ فِيهِ الْأَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ karamu. Şimdi Ravza-i orada, kenardaki levhalarda bu dört mısra, bu kıta, bu dörtlük yazılı muhterem Müslümanlar, Osmanlı devrinden kalma, bunu silmemişler. Bazı şeyleri orada Osmanlı şairlerinin mühim sözlerini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 Semavat ve Arşa iftihar eyler diyor. Ya çünkü Peygamber Efendimizin mübarek bedeni bugünkü kubbeyi i Hadra'nın altında muhterem Müslümanlar. kubbeyi i Hadra'nın altında ve Ayşe validemizin hücresiydi. 124.000 peygamberden hiçbirinin kabri kat'i değil muhteremimiler. Hazreti Halilur Rahman da dahil İbrahim Aleyhisselam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 Es-salatu ve selamun aleyke ya Rasulallah. Es-salatu ve aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya rahmetel lil alamin. İlahihim salat selamlar devam ediyor ya men nevverahullah ya men zeyyenehullah ya men ekremehullah ya men azamahullah ya men edebehullah ya şefi'al ilahihi sal salaselam devam ediyor ediyor ediyor e sonunda ne olmuş böyle devam ede ede isterseniz o arabi ama onu bitireyim sonra söyleyeyim onu evet muhterem müslümanlar yani peygamber efendimiz için şunu mu söylesem bunu mu söylesem muhterem müminler ya hocam şu Arabi'yi orada biraz beklesin de Huzuru Peygamberi de şu Nabi'nin bir girişi var onu bize söyle peki onu söyleyeyim evvela bak Hz. Nabi nasıl girmiş Medine-i Tahir'e Arabi orada bir bekleye dursun bakalım bir muhterem müminler Huzuru Peygamberi de gözyaşı da pek makbul gözyaşları da şarıl şarıl dökülerek beklesin teala. Osmanlı şairlerinden muhterem Müslümanlar şair Nabi kervanlarla Medine'ye doğru yaklaşıyor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 Zaten o da Allah'ın malı ve mülkü, onun kudreti. Biz Muhammed'e ümmetiz deyip işi bitiriyoruz ve selam. Oldu mu muhterem Müslümanlar? Evet, Nabi, Nabi, Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı, Osmanlı şairi. Sakın terki edepten... ''Kü'yi mahbub-i hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.'' diye başlıyor. En sonunda, ''Muraatı'yla eyna, muratı edeple gir Nabi bu dergâha, metaf-ı kudsiyandır, busegâh-ı bu.'' bu. ''Muraatı edep şartıyla gir Nabi bu dergâha, metaf-ı kudsiyandır, busegâh-ı bu.'' kalemini soktu ve Gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek mısful ilden sonra bakıyor ki Ravza-i minareyi minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede Hz. İsa Aleyhisselam'a Hz. İsa Aleyhisselam'a Ya İsa son gelecek peygamberim Ahmed'in Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar önündeki notta muhterem Müslümanlar önündeki notta evet i̇mam Kastalani'den ve de Ebu Naim İbni Asakir ve Hakim gibi hadis muharrici, yok hocam Buhari'den olacak yahu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 Lولاك لما خلقت الافلاك Lولاك لما خلقت الافلاك Aliül Kari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliül Kari mevzuatında yumurcak yumurcak bakar mısın lütfen insaf et nefsine döndüğümde bak bakayım Aliül Kari mevzuatıl mevzuatında hadislerin mevzularını sayıyor belki lafzı varit değildir ama manası sabittir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 ya khayra man dufinat fi ahumuhu fataba min tibihinna alqa'u wal akamu nafsi al fida'u li qabr kabir ki zat ahmediyin wujudu masudu mubarakin madfun orada iffet orada haya orada edep vardır böyle bir kabre 100 bin canım olsa feda olsun ya resulallah Arabi bu dörtlüğü söyledi diyor orada seyreden büyüklerden zat bu dörtlüğü söyledi ağladı ve bu ayı celleyi okudu diyor Es-Sâizübillah وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ Ya Muhammed onlardan biri günahkar olsa günahını itiraf ederek sana gelse Rasul de onun için istiğfar etse لَوَج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 abdülkadir Geylani gibi, Şah-ı gibi, Cüneydi-i Bağdadi gibi, Bayizidi, Bastami gibi, seçilmiş zirvelerden, şahikalardan, Allah dostlarından biri, Cenab-ı Hak şefaatine layık olsun inşallah. Allah. Muhterem Müslümanlar, bunların mertebeleri Allah'a kul olmaktır. O kadar. Tamam mı? Bunların mertebeleri, ulviyetleri nereden geliyor? Allah'a kul olmaktan geliyor. Ya Rabbi zatına kul ümmet peygamberine ümmet eyle diye dua ediyoruz. Evet bu tarık Müslümanlar Seyyid Ahmedü Rufai Hazretleri yanında ihvânı ile birkaç erbabı ilimle huzuru peygamberiye ziyarete geliyor. Gözyaşlarıyla ile selatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor. Peygamber Efendimizin ali ruhaniyetine dehalet aşk ve vecdiyle Fi halatil bu'd ruhi kunt ursiluha taqabbalil arz anni wa hiya na'ibati ya rab ya rab wa hadhihi nabatul hadarat famd did yaminaka shaytaha biha shafati Seyid Ahmed Rufai böyle dehalet ediyor muhterem müslümanlar bundan evvel bundan evvel ruhaniyetimi, ruhumu gönderiyordum. Ayak bastığın yerlere dudak koyarak arzı tazim ediyordu ya Resulallah. Ve hadi nâvvetü'l-eşvâhi kat hazarat femdüd yemineke keytahda bir şefeti Şimdi cesedimle geldim. Ruh, mahal, ceset, huzurumdayım ya Resulallah. Şu mübarek ellerini uzat, öpmeden dönmeyeceğim. Muhterem müminler, buraya not etmişim. Buraya nut etmişim. Yanındaki kişilerin de göreceği tecelli ve zuhur ile Peygamber Efendimiz mübarek kabrinden elini uzattı ve Seyyid Ahmet Rufay Hazretleri o mübarek eli öptü diyor. <gülüyor> Masal ya hocam be. Peygamber Efendimiz toprak oldu gitti. Bu tabi muhterem Müslümanlar ruhani alemin tecellisi ruhani alemin tecellisi. Hani rüyada öpüyorsun ya, rüyada öpüyorsun ya. Evet. Bir de Hacı Veled Efendi hocamız de devamlı söylerdi. Beynen ne veleyaka sa. Uykuyla uyanıklık arasında Resulü'n şah'ın elini öpmeyi nasip ederdi. Bu ikinci derece, üçüncü derece büyük veliler Peygamber Efendimizi açıktan görür ve mübarek elini öperler. Sen merak etme sen daha sana neler söyleyeceğim inşallah o zaman. Güneşten bir zerre, Güneşten bir zerre, okyanuslardan bir katre olarak o nebiye zişanı anlatmaya çalışacağım. Efendiler, Güneşten bir zerre diyorum bakınız, okyanuslardan bir katre olarak ona nebiye zişanı anlatmaya çalışacağım.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 Allah'ın büyük sevgilisi ve yegane dostu ya Rabbi bizi zatına giden yolda Muhammed'e rafiik kıl diye dua ediyoruz. O her şeye kadir. Üstadımın sözü gönlümüz alçak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 bugün de, yarın da Muhammed'in saadetiyle mes'ud kılsın. Sallu ala Rasulina Muhammed Amin. buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. eşhedü en la illa ilahe illallah Amin. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi Tayyib'e-i Münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle hakkı hak bilip hakkı ıttıbak batılı batıl bülük batıldan işina eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye amin. şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye -i, -i ve itibalarımızı yevmen fevma ile, eyleye amin. cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler felaketler, facialar husus ile düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye amin bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram Subhan Sübhane rabbike rabbil izzete ama yasifun ve selamun alel murselin ve velhamdülillahi rabbil aleminel fatih.